1276, numaralı konu, İbni Ömer'in, hakkında bilgisinin olmadığı konularda, bilmiyorum, demesi, evet, adamın biri İbni Ömer'e, hakkında bilgisi olmadığı bir konuda bir soru sordu, İbni Ömer de, bilmiyorum, dedi, adam gittiğinde arkadaşları ona, niçin cevap vermedin, diye sordular, şöyle cevap verdi, ne yapabilirdim, İbni Ömer'den, hakkında bilgisi olmadığı bir şey soruldu, o da, bilmiyorum, dedi, İbni Ömer'e bir şey soruldu, benim bu konuda bilgim yoktur, cevabını verdi, soru soran kişi gittiğinde ise kendi kendisine, İbni Ömer'e bilmediği bir şey soruldu, o da, benim bu konuda bilgim yoktur, karşılığını verdi, dedi.